tevbe için kirekat rekat namaz kılar, sonra diyeceğini der, sonra başını yere kur sonra çokça ya hayu ya kayyum bir rahmet ki estağid, eslehli kullahu, ve la tekillin la nefti ayn ona bazıları bir de ve la min dalik bazıları ve la ilah min halkike beni mahlukatından kim uzman? herhangi bir kimseye de bırakma yani sen sar, sarmala sen siyanetin, riayetin, kilâtin altında tut. Bana başka kapı arama ihtiyacı hissettirme. Sana yönelme ihtiyacını hissettir. Sana yönelme ızdırarını hissettir. Sana yönelmeye kendimi muzdar bileyim, mecbur bileyim. Mülazasını bir yönüyle ifade ediyor bunlar. Ya hayyü kayyum diyor. Ayet-el-Kürsi'de ikisi de geçiyor. Allahü la ilahe illa vel hayyul kayyum. İsmi azam duvayet edilen kelimelerden birisi de budur. Hayat çok önemli. Bütün varlık hayat etrafında örgüleniyor. Hayatın devam ve temadesi, varlığın devam ve temadesi de Allah'ın kayyumiyetine kayyumiyetine bağlı. Allah tutarsa durur her şey. Cenab-ı Hak tutmazsa Ol dedi var oldu can, olma derse yok olur, ol hemen diyor Süleyman Çelebi. Yani cenab bak şu kainata birden sön dese, her şey söner gider yani. Etrafı bir yokluk kaplar, karanlık kaplar, var ol deyince de birden var olur. Sonra bir rahmetken isteğiz, senin rahmetine sığınarak senden yardım istiyoruz demek ve istihane manası olabilir burada, istihase manası olabilir sebebiyet manası olabilir rahmetin vesilesiyle demektir, rahmetin sebebiyle senden yardım bekliyoruz istihase kelimesinin ifade ettiği mana bir muzların bir mecburun, kuyuya düşmüş bir insanın oradan çıkma arzusunu ifade halidir çaresiz bir insanın durumunu ifade halidir esbabın ı sukut etmesi karşısında mecburi müsebbibül esbaba yönelme halini seslendirmenin ifadesidir. İstiaz yardım değil yani iyyaken ve iyyaken istayn nusret değildir o. İstane değildir. İstiase ayrı bir şeydir. Bu hakikaten ona ihtiyacı olan, çok şiddetli ihtiyacı olan, muzdar olan, mecbur olan, muhtaç olan bir insanın kendi halini onun huzurunda seslendirmesi kapına geldim tut elimden tut ki edemem sensiz demek gibi bir şeydir. İşte o mülazayla bir rahmetken estahit diyoruz. Bu ona bir tevciütür. İsmi Azam veya o mübarek isimleri veya o isimlerin bir yaklaşımla İsmi Azam mertebesindeki durumu şefaatçi yapmaktır. Şimdi o isimleri şefaatçi yaparak bir rahmetken estahis istiyor, Sonra da esas talebini ortaya koyuyor. Nasıl elhamdülillah rabbil alemin bir tazim ifadesi, rahim tazim ifadesi, saygı ifadesi, maliki yevm saygı ifadesi. Sonra hemen geliyoruz, orada halimizi arz ediyoruz, iyi habdu ve iyi islayim diyoruz. Sonra da senden yardım isteriz dedikten sonra gerçek arzumuzu ortaya koyuyoruz. Çok şumurlu bir dua. Bizi sırat-ı müstakime, hidayet eyle diyoruz. Yani ifrat ve tefrit olmayan bir yola. Sadece o yola hidayet etme değil, aynı zamanda o yola girdikten sonra gidip bariyerlere çarpma da var. Sapma, bu dalalettir. Dışarıya çıktıktan sonra o işin farkına varamama, mühür yeme var o mevzuda. Onlar da mağdubin. Tıpkı Fatiha'da olduğu gibi hemen sonra duaya geçiliyor. Esleh li şe'ni kullehud. Benim her halimi ıslah eyle diyor. Yani kalbimi, ruhumu, letaifimi, havası zahiremi ve batınemi ıslah eyle. isterseniz siz burada ama birinci derecede ama tali derecede benim bedene ait, cismaniyetime ait hallemi de ıslah eyle. Beni uflu puflu bir insan etme beni. Izrapla kıvranıp sana karşı şikayette bulunan insanlardan eyleme. Kadere taş atan insanlardan eyleme bunda bir mahsur yok çünkü Allahu minne esel ve lafiyet Hazreti sahibi şeriatın bu mevzuda dua adına ifade buyurduğu bir şeydir. Estehlişni şe kullehu derken de bütün bu engin mülazaların hepsini birden düşünme yani Kalbi ve ruhu hayatımız adına, havası zahire ve batınımız adına her şeyimizi ıslah eyle bizim. Salah meselesi çok önemlidir. Bir insanın ruhunda salah duygusu varsa aynı zamanda o ıslahın peşinde olur. Kendi nefsinin ıslahıyla meşgul olan bir insan mutlak o duygu ve düşünceyi başkalarına da duyurmak ister. İnsanın ruhunda salah duygusu yoksa ıslahçı olamaz. Ücretli bir adam ıslahçı olamaz. Kendini ifade etme adına konuşan bir insan ıslahçı sayılmaz. Esas kendi salahının içinde salaha ermenin bir uzantısı olarak duyduğu, hissettiği, yaşadığı farkına vardığı şeyleri başkalarına duyurma cehdi ve gayreti içinde bulunan ıslahçıdır. Dolayısıyla denebilir ki onların yüzü su yormetine o kayyumiyet icraatını devam ettiriyor. Allah her şey olduğu gibi devam ettiriyor ama fakat yıkmıyor, yakmıyor içinizde ıslahçılar bulunduğundan dolayı. İnsan kendi kalbi ve ruhu hayati itibariyle salaha ermeyince salah adına onun her gayreti beyhudedir, boşunadır. Bu dursun demek değildir. Yani limete kuruna ma la ke buramaktan inshallah en takulu ma la fehvasınca niye yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz. Bunun manası madem yapmıyorsunuz söylemeyin demek değildir. Madem söylüyorsunuz ne olur evvela siz yapın onu. İşte o da işte salaha ermeye bağlıdır. İşte onun uzantısı belki, onun bir devamı, belki kök salması onun, belki dal budak salması, başkalarına da gölge etmesi ve onları siyaneti altına alması ancak böyle bir ilk ilk salahla başlar, onunla devam eder. Böyle tekil nilanesi tarafetain deniyor. Beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma diyor. Demek insan o kadar tetikte o kadar titiz olmalı. Demek ki insan bir göz açıp kapayıncaya kadar kendi kendine kalınca halak olması bazen mukadder olabiliyor. Demek ki insanın o kadar dayanıklığı yok. Yani yerinde çok dik durabilir, çok kararlı durabilir, çok azimli durabilir. Fakat bazı enbiya-i zellerin sadir olması gösteriyor ki duruşu en sağlam olan insanlar bile yerinde bir darbe yiyince sendeleyebiliyorlar. Tüvamlarını koruyamayabiliyorlar. Sonra yeniden salaha yöneliyorlar. O tabiatımızın dürtüleriyle, cismaniyetimizin dürtüleriyle, Allah'ın da müsaade etmesiyle, önünü açmasıyla ve sana aynı zamanda iradenin gücünü hatırlatmasıyla, sen işte bu kadarsın bu. Hemen sarsılıyorsun bu türlü şeylerde. Dolayısıyla bana tutun ki düşmeyesin. Benim hayyetime, kayyumiyetime tutun ki hem diktiri kalasın, ölürsen yeniden dirilesin ve sarsılınca, yıkılma arızaları belirince hemen yeniden kendi kendini tamir edesin, restore edesin, yeniden ruhunun abidesini ikame ederek yeniden bir kere daha bir dirilişle, ikinci bir dirilişle ispatı ı vücud edesin. O mülahazalar, insanın sendeleyebileceğini, sarsılabileceğini, eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla, diliyle, dudağıyla günaha girebileceğini ve bunların hepsinin onda kırılmalar, çatlamalar meydana getirebileceğini hatırlatmak için pratikte Allah gösteriyor yani. Hepimiz sergüzeşte hayatımızı gözden geçirdiğimiz zamanda görülür bazı çatlaklar filan görülür. Önemli olan bu mevzuda insan onları hatırlayarak bunlar benim için bir ibret oldu. İbret almalı insan demeli ki ben düştüğüme göre bir daha düşmemek için herhalde sağlam tutunmalıyım bir yere. Hep Cenab-ı Hakk'a tutunmalı. Ona tutunmak, onun bize gönderdiği hablül metine tutunmak وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْحُرْوَةِ الْرُفْقَ kim Allah'a itisam ederse, sıkı sarılırsa, kopmayan bir ipe, bir kulpa sarılmış demektir ki, onun için kopma söz konusu değildir. Şimdi bu türlü şeyleri biraz tatmışsa, en azından hayalinde tatmışsa, hayaliyle hafif fıskın etrafında dolaşmışsa, fucurun etrafında dolaşmışsa, bir daha hemen o türlü şeyler kafasında estiğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek beyanına uyarak, diyor ki aklınıza olumsuz bir şey geldiğinde, yatağa girdiğinizde hemen ondan uzaklaşın. Çünkü bazen öyle açılırsınız ki yani denizlere açılma gibi, suyun akıntılarına açılma gibi geriye dönme imkanı olamaz. Benim çocuklukta bir şair arkadaşım vardı. Esas saatçıydı ama şiirde yazardı. Mısra hatırımda İsyan deryasına yelken açmışım. Kenara çıkmaya koymuyor beni demişti. Bir kere o isyan, o hata, o fısk, o fücur deryasına yelken açarsan bir daha kenara çıkmaya koymaz sen o. Çünkü Hazreti Üstad'ın da dediği gibi her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Sonra o kalpte leke leke üstüne, leke leke üstüne bunlar yenilerine birer çağrıdır, birer davetiyedir. Sonra o hale gelir ki, insan keşke bunlar günah olmasaydı der. Hafizan Allah. İşte onlar batma noktaları, boğulma noktalarıdır. Bitme noktası denebilir ki Kur'an-ı Kerim hatim sözüyle, tab sözüyle ifade buyuruyor. Artık mürürlenmiştir onlar. Geriye dönmeleri çok zor olur onlar. Fevkalade bir inayet olmazsa, katiyen mümkün değildir deyip ümitleri kırmayalım, insanları inktisara uğratmayalım. 70 defa tevveni bohsan bile Mevlana ifadesiyle yine gel diyor. Bu açılan günah bir günahtır. Allah'ın belasıdır. Üstadın ifadesiyle yılandır, çıyandır, kalbi ısıran. Ama günahlar karşısında aynı zamanda yese düşüp artık ben bittim yani. Benim için kurtuluş çaresi yok. En iyisi mi? Tas tamam için. Kendimi salayım bu işin içine. Demek ki o ondan daha büyük bir Allah belasıdır. İnsan ne kadar kirlenirse kirlensin, bunu temizleyecek musluklar vardır, sular vardır. izale edebilecek deterjanlar vardır falan demeli. Sürekli arınacağı o kurnaların altına koşmalı ve arınmalıdır. Bir ahmet kendis sayıs estehli şeniküllehu vela tekilli ila nefsi tarfata ayin. Göz açıp kapayıncaya kadar beni benimle, benliğimle Beni cismaniyetimle, nefsaniyetimle, beni şeytanımla baş başa bırakma demektir. İşte orada ilave edilen bir şey, bundan daha az diyor. Bir de beni kimsenin ümidine bırakma. Salahımı falan vaizin, filan nasihin, filan pedagogun, filan psikologun imdadına bırakma beni. Bana vicdanıma duyuracak şeyler sen iki sıradan duyur. Bu bir velayet talebi değildir veli yap demiyorum, evrar yap demiyorum, mukarrebin yap demiyorum. Bunları yapacaksan bile benim sana sadakatımın ve vefamın ifadesi bunları bana hissettirmeme. Ben hep kendimi bir sıfır oğlu sıfır bilmeliyim. Kendime öyle bakmalıyım ki sana güvenme, tevekkül olma mevzuunda daha bir azimli, daha bir kararlı olayım. Bilmeliyim ki ben sana dayanmasam ayakta duramam. Sana itimat etmezsen bu yolda yürüyemem. Sen bana bir ışık, bir rehber göndermezsen ben kör bir gecede yürüyor gibi. Bariyerler varken gider şarambola yuvarlanırım. Bizi hiçbir şeye bırakma derken, bu ibadete güven aldanmışlıktır. Dualara güvende aldanmışlıktır. Bu yolda yürümede bir aldanmışlıktır. İnsan bazen kendi enaniyetiyle, kendi yaptığı şeylerle, başarılarıyla bir egoist olabilir. Hatta bazen kendisini o kadar takdir eder ki dediğini, ettiğini, yazdığını, çizdiğini, konuştuğunu o kadar takdir eder ki bir narsist kesilir. Çok hezeyanlara girer. Günümüzde de vardır ölenmek megalomani tipler vardır. Bunlar aslında ezeyan yaşayan insanlardır. Psikiyatride bunlar bir yere konmuştur zaten. Dolayısıyla bu tipler Kimseyi dinlemez, kimsenin fikrinden istifade etmeyi de düşünmezler. Çünkü kendilerini kendilerine yetiyor görürler. Bakın ona ters şey oluyor. O Allah'a güvenme, ben bana yetmiyorum. Beni benimle baş başa bırakma, hakikatine ters tam Bazen kendi ortaya koyduğu şeyleri adeta bir vitrinde, bir meşerde teşkil ediyor gibi herkes duysun, görsün, anlasın, bir baksınlar, söz nasıl olurmuş? Beyan nasıl olurmuş, Ebru nasıl olurmuş, resim nasıl olurmuş, abide nasıl olurmuş. Böyle fırsat kollar ki bir kendisini anlasın, Bir de o riyakarlığını, o egosantrist düşüncesini perdelemek için acizane, fakirhanedir, daha münafıkça şeylerdir onlar. Acizane işte ben de bir şeyler yapıyorum. Acizane bir sergi açtım. Hakkım değil ama epey de beğenildi yani. Bir hafta da kapatan dedim de bu 15 gün sürsün dediler. Bütün bu mırıltılar onun o narsist mülahazalarının hırıltılarıdır. Burada bunlar hiçbir şeye yaramadığı gibi, hiç kimseye rehberlik yapmadığı gibi öbür alemde de ferdin kurtulması adına hiçbir işe yaramaz. Ve insandan tablosu illa en yatağım medeniyallahü rahmeti minhu Allah rahmetiyle elimden tutarsa fazlıyla bana muamele ederse, ancak o zaman ben cennete girebilirim." diyor. Seyyidül Abidin, seyyid Şakirin. Öyleyse, ibadete güvenmek de esas bir aldanmışlıktır. Biz ondan da teberri etmeliyiz. Bize ait her şeyden belki teberri etmeliyiz. Bize ait her şeyden teberri etmeliyiz ki, esas ona tam böyle yürekten sığınmış, dayanmış olalım. Onun için o la havle ve la kuvvete illa billah Ebu'l-Hasen'in Eşer Hazretlerinin rivayetiyle kenzün min künuzil cenne Yani cennet hazinelerinden bu sizi cennete götürebilecek malzeme ifade ediyor. Allah'ın havlinden başka Allah'ın kuvvetinden başka ne bir havl var sizi bir halden bir hale çevirecek bir noktadan bir noktaya iletecek ne de bir kuvvet var. İlla billahil aleyh -l Yani masiyetten tevakki havlu ve kuvveti ilahi olması olmaz. İbadete muvaffakiyet havlu ve kuvveti ilahi olmazsa olmaz. Günahlardan uzak durma havlu ve kuvveti ilahi olmazsa olmaz. Sevaba yakın durma havlu ve kuvveti ilahi olmazsa olmaz. İstikamet içinde yürümek havlu ve kuvveti ilahi olmazsa olmaz. Eğli yola düşmemek havlu ve kuvveti ilahi olmazsa olmaz. O esas kenzun mümkün uzil cennet bu. Şimdi sizin ona teveccüh etmeniz için mutlaka kendinize güvenmemeniz lazım. Onun için o evratta meşhur büyüklerin vistlerinde şu var. Teberre'na min haulina ve kuvvetina vel ila haulike ve kuvvetike Ya Rabbel Alemin. Kendi haul ve kuvvetimizden teberri ediyoruz. Kendi haul ve kuvvetimiz yerin dibine bassın diyoruz. Elimizin tersiyle itiyoruz. Onu itince kendimizi açıkta hissediyoruz. Bu defa senin haul ve kuvvetine koşuyoruz ve sığınıyoruz oluyor. Bu açıdan ne dünyada ne de ukbada insan kendine, kendi gücüne, kuvvetine, kendi donanımına güvenmemeli. Bu günümüzde bir özgüven meselesi var. Onu iradenin hakkını verme, iradeye terettüp eden şeyleri yapma anlamında kullanıyorsak mahsuru yok onun. Fakat bütün devahi, kendi gücünle, kendi iradenle, kendi meşiyetinle aş manasına geliyorsa, bu itizali bir mülazadır. Bu aşırı bir rasyonalist mülazadır. Onlardan teberri etmek lazım. Onlardan teberri etmeyince Cenab-ı Hakk'ın havlu ve kuvvetine sığınmak mümkün olmaz. Günah, insanın şahsı hayatı adına bir tahrib unsurudur. Günah bir virüstür insanın kalbi ve ruhi hayatlarını tahrip eder. İnsanla beraber doğmuştur günah çünkü insanın fıtratında günah açıklık da var, menfezler de var. Şimdi o bir beladır. Fakat o beladan daha büyük bir bela, katmerli bir bela vardır. Şeytanın oyunudur o da. Sizi evvela günaha sokar, sonra der ki sizin işiniz bitik. Bundan sonra hiç beyhude çırpınmayın. Oysa ki insan düşmemeye çalışmalı. O birinci günahı yapmamalı. Çünkü onun oyunları aklı hayale gelmediği şekildedir. Bu cemiyatı sırrıya yapar ancak onun yaptıklarını çünkü onlar müşterek bir koalisyonun fiziki dünyada, metafiziki dünyada aynı kadro içindeki elemanlarıdır. Onlar birbirlerine fısıldaşırlar. Şimdi herkes kayıp düşebilir fakat sonra Adem gibi davranmalı emre muhalefetin hemen farkına varmalı. Hemen kabaklandığı yerden doğru olmalı. Hemen yeniden ona doğru yürümeli. Rabbena <gülüyor> zalem ne ve ellem talfilene demeli. Allah'ım kendi kendimizi ettik, zulmettik. Eğer yarılamaz bizi muafirat etmezsen husrana gidenlerden oluruz. Kaybedenlerden oluruz. Demeli insan yoluna devam etmeli. Aksine böyle düşürdüğün insanlara bazen telkin eder sen hiç bir yuhude yorulma. Mağfiret ve inayet kapıları senin için artık kapandı. Arkalarına da sürgü yoruldu. Kapıyı vursan da kimse seni duymaz falan der. Hafizan Allah. Bu günahtan daha büyük bir günahtır. Günah Allah'a karşı bir saygısızlıktır. Bazen bir sürçme şeklinde olur. Hafizan Allah. Bu nankörce Allah'a karşı gelmek demektir. Daha tehlikelidir. İşte buna iyi istiyoruz yani. Şeytan günahla beraber getirdiği bir şey vardır. Allah'ın rahmetinden ümidin kesilmesi manasına yeisttir. Seyyidina Hazreti Yakup Aleyhisselam diğer çocukların Yusuf ve Bünyamin'i gidin araştırın. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümitlerini keserler diyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi küfür diyor. Burada usulü din, din metodolojisi açısından bir şeye dikkat çekmek lazım günah işlemek küfür değildir. Ehl-i sünnet ve cemaatin itikadı. Onlar için Efendimiz sallallahu aleyhi in inşa beyanı affa ve inşa azzebe. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Küfür değildir günah. Fakat günah karşısında veya başka sürçmelerde bir insan artık Allah beni haşa avam ifadesiyle gözden çıkardı mülazası o küfürdür. Bakın günahtan daha büyük bir şey oluyor. Bu açıdan bir mümin böyle yüzme bilmediği halde deryanın derinliklerine itilse, orada çırpınır tursa hep inanmalı ki Allah'ın inayetiyle ben böyle çırpına çırpına yüzmek öğreneceğim. Biraz mevcudiyetimi böyle devam ettireceğim ben burada. Ve bu çırpınmam benim günahlama kefaret olacak. Ve bir gün bana bir kurtarıcı simit atacaklar. Ve ben ona tutunarak çıkacağım. Bu ümidini hiç yitirmemeli. Çünkü orada ümit yitirme küfürdür. Allah. Şimdi Allah Celle Celaluhu Kulli ya ibadiyel esrafu alamfusim, Kendi nefisleri hakkında israfta bulundular. Nefiseni su suistimal ettiler. Demek ki, tabiatlarına karşı cinayet işlediler. Mahiyet-i nefsler, karşı cinayet işlediler. Bu tabiat bu türlü şeyleri kaldırmazdı esasen. İşlediğiniz her bir günah kasrı insanının bir yanını yıkar, harap eder. Kalbinizin bir yanı yıkılır düşüncenizin bir yanı yıkılır. Cenab-ı Hakk'a teveccüh mülaazanızın bir yanı yıkılır. Öyle bir şeydir bu bir israftır yani. Gereksiz yere kendi kendinizi harap etme. Uyuşturucu kullanma gibi bir şey, Skara kullanma gibi bir şey. Yavaş yavaş, aheste aheste intihara yürüme gibi bir şeydir bu. Onun için kulya ibadiyetle din israfu diyor kelimeyi başlatıyorum. Latakna tevur rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin ne olursanız olunuz Cenab-ı Hakk'ın sizi affedeceğine dair ümidinizi koruyun günah mevzuunda kendinizi koruyamadınız etrafınızda bir sera oluşturamadınız hiç olmazsa bari Cenab-ı Hakk'a teveccühte onun rahmetinin sizi sarıp sarmalayacağı mevzuunda ümidinizi yitirmeyin diyor şimdi başta burada bir tergip yapılıyor yani günaha düşen bir insan suçluluk psikolojisiyle ya işte bir kısım esbaba meseleye atabilecek kukuhtaki cürüm meselesini yapacak veya ut ümidini getirecek böyle susacak pusacak. Evvela Cenab-ı Hak onu yıkıyor onun etrafında. latakna taqnetumun rahmeti Allah Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Inna Allah yawfuruznu ve cemiyah Allah bütün günahları yarlar. Inna hu alqafuru rahim. Burada teki teki düstüne fezke de de. Allah çok mağfiret eden, yarlı ve çok merhametlidir diyor. Evvela burada bir terhip yapıyor, ümitlendiriyor sizi. Fakat o halde durmamanız için bir de meselenin terhip yanına alıyor. Korkutma, ürkütme. Çünkü Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar İmam Şatibinin de dediği gibi hemen terhibin yanında terhiptir. Yani bir yerde inzar yapıyorsa bir yerde tefşir yapar. Bir yerde sizi işin akıbetinden korkutuyorsa hemen başka bir yerde de imrendirir. iradelerinizi şahlandırır. Sizi iyiliğe ve hayra doğru sevk eder. Buna çok dengeli gider. Bu zaviyeden bakılsa Efendimiz sallallahu aleyhi mübarek beyanları aynen Kur'an-ı Kerim gibidir. Yani bakarsınız bir meclise insanlara imrendirici bir üsufla konuşur. Cennetin bağını bahçesini gösterir. Allah'ın rahmetinin en kulaç atmalarını öğretir onlara. Fakat bir de bakarsınız çok küçük bir kaymanın insana çok pahalı olacağı üzerinde ısrarla durur. Bu defada cehenneme işarette bulunur. Ama sakınan der. Böylece insan terhip terhib arasında, inzar tefşir arasında dengeyi korumaya çalışır, dengelenir burada. Yoksa afiyet Allah. Bir yerde böyle sadece hauf ağır bassa insan ezilir, preslenir onun altında. Bir yerde de reca ağır bassa. İnsan şataatlara girer kendisini sağlar çakır keyifle gelir öyle değil yani bir taraftan Allah'a karşı çok saygılı mekafet ve mahabbet hissi içinde bulunmak bir diğer taraftan da Onun rahmetiyle şahlanmak benim merhametli Rahmanu Rahim Kur'an'ı Kerim'de bilmem kaç defa sadece besmelenin bünyesinde Rahman ve Rahim olarak 114 defa kendisini ifade eden Allah'ın varken niye yani yese düşeceğim ki? İşte burada o iki ayet arasında birisinde öyle bir terhip var. Hemen diğerinde de terhip var. Ve en ibu ila rabbikum. Bu tevbenin ikinci derecedeki halidir. İnave tevbenin bir üstü, insanın bilerek, bütün havasız zahire ve batınası ile Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi demektir. Tabiri diğerle mesabiden tamamen sıyrılarak mahâsine teveccüh etmesi demektir. Bunun bir üstü de bildiğiniz gibi tevbe bahsinde evvedir. O bütün benliğiyle tamamen cenab-ı teveccüh ederek her şeyi arkada bırakmak, her şeyden arkasını kesmek. Şimdi burada da diyor ve eni bu ile Rabbiküm ve eslimu lehu. Rabbiniz'e yeniden inabede bulun. O günah işleyenlere diyor. O ona tam teslim olun diyor. Veya İslam'a kusursuz, arızasız olarak gelin. Munkabli enyetiye kumlarda bu vahdeten. Azap ansızın size gelip çatmadan iflahınızı kesmeden. Hemen Cenab-ı Hakk'a inabede bulunur. Bir hata yaparak günaha girdiniz. Hemen meseleyi öyle bir tevbeye de bağlamayın. Bence meseleyi derinlemesine düşün. Onun sizin kalbi ve ruhi hayatınız adına yaptığı tahribatı görün. Görmeye çalışın. Nasıl öldürücü bir virüsün size musallat olduğunu düşünün. O bakımdan yönelişinizi ona göre tamam yapın demek. Yani inabeyi öyle anlamak lazım. Ölüm ansızın gelir çatar. Hiç farkına varamazsınız i̇bn Hacer Heytemi, nasıl diyor? ''Ya bir bi dünya huşta kal'' Dünya ile sürekli meşguliyet içinde bulunan ''Gad Rahu tu'lul emel'' Kendisini tul emel aldattı gitti. tul emel, ardı arkası kesilmeyen hep beklentiler, ümitler demektir. ''Evelem yezel fi gafletin hatta denâ ecel'' Gafletten hiç ayrılmadı adet hep gaflet içinde bulundu. Derken ecel gelip çattı. Elme ütiyativateten ölüm ansızın gelir. Bel kavrusun dokul amel. Kabirde amel sandığı. Bir gelinin cehiz sandığı gibi bir şeydir. Şebi arus demişler ona. Arus gecesi Hazreti Mevlana mesele öyle bakmış. Ölen insan esasen zifaf evine giriyor gibi. Orada senin odanın salonunun teşrifatında kullanılacak malzeme de senin amellerindir. İsfir ala ahvali ala müteyllabüla gelir. Bu dünyanın ehvali karşısında sarsıntı yaşama. Ecel gelmeden ölüm yoktur. Ecel gelince de onu durdurmak mümkün değil. Göneni Mehmet Efendi'ye bir arkadaşımın Nispet ettiği bir şeyi söylemiştim. Saatin zinciri bitince eğilemez, çık, çık. Vakti merhunu gelince zamanı tam. Yani Allah'la aranızdaki zihnin gereği, siz ipoteksiniz. Zihnin gereği o şeyin çözülmesi, Vakti gelince, ruha derler, çık çık. Hakka kulluk eyle, zira ahirette dinlenmezler, hınk mınk. işte ölüm böyle ansızın gelir ve siz hiç farkına varamazsınız diyor burada. Şimdi bir taraftan sizi yese düşünmemek için böyle ümitlendirir, ümitle şahlandırıyor. Fakat bir diğer taraftan da Allah'ın madem o kadar rahmeti çok geniş nasıl olsa bizi mağfiret eder orada kendinizi salmanıza da meydan vermiyor. Hemen terhibi yapıştırıyor, dengeyi kuruyor. Yani terazinin kefesi, dengeli olması lazım. Kavfireca, inzaru tefşir ve terhibu tergib dengesinin çok sağlam kurulması lazım. Hemen arkasından onu getiriyor. Ama sakın zinhar diyor. Sizin için günaha en az ömür tanıma, hayat yaşama hakkı takdir etme, bence sizin için bahtiyarlığın ifadesidir. Bir dakika bile günahı ömür takdirinde bulunmayın. Hafizan Allah bir göz kayması, bir kulak kayması, bir dil sürçmesi bir şey yaptınız. Bir dakika geçirmeden hemen bir seccadeye koşun. O bir arınma, kurnası gibi bir şeydir. Anlınızı yere koyun. Estağfirullah elfe elfe estağfirullah deyin. İnabede bulunan. Çünkü oraya gidinceye kadar da Ölüm sizi çarpabilir. Ona meydan vermeyin diyor. Ve yani görüldüğü gibi çok ciddi bir denge var. Allahumma inna ala zikrike ve şükrike Allahumma inna tuha ve ve ve ve ve Ve ve